مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من مزات الشياطين لا اعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم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 Öyle hatırlıyorum, son e, okuduklarımızda, ben sizden sonra tabii sizin kaldığınız yerde kalmıyorum. Siz burada kalıyorsunuz, bir de hafta ancak hadis duyuyorsunuz belki de. Ben tabii arada çok kitaplar baktığım için, e, devamlı da tefsirlerle uğraştığım için çok konular görüyorum tabii. Bir hafta benim için bir ömür. Sabahlara kadar kitap okursan, sizin gibi roman okursan başka, gazete okursan başka, kitap okursan başka.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 Meteorolojiye zordu, Meteoroloji de benim gibi deseydi ki allah Alem, Allah bilir deseydi, pelediye de rahat ederdi ama inandı ona, almış tuzları koymuş oraya. E, kar yok, bir şey yok. Tuzu nereye serpecek yani? Ee şimdi yağmur da yok, bir şey değil. Kurumuş barajlar marajlar. Bir da 50 da sene su sorunu yok, şimdi diyorlar bir tane sene sus, susa bitebilir. Bir şeyler, bir şeyler. Ne dedikleri de belli değil. Ondan sonra, buzullar çözülüyormuş, oradan oraya...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 kusüldü, tüm temizlikti bunlar suyla sağlanıyor, onun için biz yağmur duası unutmayalım inşallah peşinden istiğfarlarımızı yapalım bir yağmur duası yapalım allah Teala fazl-u ile cuma gecesi hürmetine kabul-ü efendi hazretlerimizin hürmetine inşallah her hafta dua yapardı, pazar yapar, pazartesi yar. e neden? o Allah'ı dinliyor, Mevla da onu dinliyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işaret etti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 veren evvel halas ilesin oralardaki müslümanları da huzur erdesin elhamdülillah e, içeriği karıştırdı Yahudi Hamas'la elfetti birbirine düşürdü müslümanı müslümanı öldürtmeye başladı falan işte elhamdülillah barıştılar şimdi müslümanlar e, bu iç savaş durdu diyelim inşallah Allah bir daha müslümanları birbirine düşürmesin fazlı keremiyle birliklerini bozmasın çünkü kafirin işi yok yani öbür türlü savaşa kalkmaz e, efendim canı tatlı o an için riske girmez, korkuya e, <gülüyor> alışık değil. Ancak ne yapar? Kışkırtaraktan milleti birbirine vurdurtmak üzere devamlı Müslümanları birbirleriyle gruplar arası mecep çatışması ve şehir çatışmalar ile telef etmek için mücadele veriyorlar. Allah Teala mücadelelerini iptal eylesin. Amin. Müslümanların haklı mücadelelerini Rabbim galip eylesin inşallah. Amin. Fe ile Şam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 Müslümanlar, duyan Müslümanlar kaçacaklar. İlace cebeli duhan bir Şam. Şam'da duman dağı diye geçiyor. O da e, sığınacaklar. Tabi deccal bu. Güç sahibi, şiddet sahibi, kuvvet sahibi. Allah şerinden muhafaza eylesin. feye'tihim feyhsuruhum, ve eştedduhisaruhum ve ciheduhum cehden şedide. Deccal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 Okuduk hadis şeriflerde, tesbihle, zikirle, Allah onları yaşatıyor. Böyle zor durumlar olacak. Böylece <gülüyor> <gülüyor> feyda, sa'de, akabete, efik efik tepesi var Kudüs'e giderken. Bunların hepsi malum yerler. Kamuslarda, luhatlerde tarif ediliyor. Oranın halkı e, bölgesel olarak Malumatı olanlar biliyorlar. وَقَعْظِلُوا عَلَى الْمُسْلِم۪ينَ Gölgeçi Müslümanların üzerine düşecek. Yani artık çok yaklaşacak. Müslümanlar da onun yanaştığının farkına varacak. فَيُوتِرُونَ كِسِيَّهُمْ لِكِتَالِهِ Müslümanlar yaylarını, oklarını, yaylarını hazırlıyorlar artık. Savaş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 He kıyamet de kopacak. He, kıyameti de Allah Teala yine bir sebeple koparacak. Nasıl ki yaratırken bir patlamayla ile her şeyini yarattığı gibi. Efendim kıyamet koparken de tabi artık o kat sıkışmaları mıdır efendim şunlar mıdır odan tabakasını ora şöyle oldu bura böyle ol. Ben bunlara bir şey demiyorum ki. Sebepler alemindeyiz yani. Burası dünya sebepler alemi. Allah Teala ne yapıyor? Olayları sebeplere bağlıyor. Bundan dolayı e, bu kıtlıkların e, tabi ne sebeple olacak? Ayrı dava. Ama vakaları anlatıyoruz. Ne olacağını konuşuyoruz şimdi. Ne sebeple olacağı da başka bir husus. Müminlerin azıkları o zaman o zaman da o dönemde ne olacak dedik? Tehlil, tesbih, tahmid. Yani Sübhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve allahu ekber. Bu ne yerine geçecek? Yemek yerine geçiyor. Yani yemek yok bir şey yok. Neyle yaşıyorlar? Sübhanallah deyince gıda buluyorlar. Elhamdülillah deyince efendim, kalori oluyor onlara. La ilahe illallah deyince hayat oluyor onlara. Yoksa hesaba bakarsan açlıktan kıtlıktan ölmeleri lazım. Allah Teala size şimdi öyle yaşatabilir mi bizi? He? Allah Allah. Yani Sübhanallah derken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 Ama şimdi de zikirle yaşayan Allah dostları yok mu? Evvelce de vardı. Evliya Allah'tan öyleleri vardı ki 10 sene, 20 sene bir şey yemiyor. Sadece iftarda bir hurma veyahutta bir zeytin yana batırıyor. O da diyor ki orucu açmak sünnet olmasa onu da yemezdim. Hani ki açacak orucu ki bir dahaki güne niyet etsen. Ha, onlar nasıl yaşıyor? Bunun gibi. Bunlarda yadırganacak bir şey yok. Hatta izâ tâl alayhim hisar <gülüyor> kuşatma artık uzayınca Deccal kuşatması altına kalan Müslümanlar darlanınca galarec gülün ilâmetâz el-cehtü'l-hisar. Uhrucu ilâ hâz el-âdû hatta yahkum Allahu beynenâ. ve immâ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 O arada ne olur? Feyzel ibn Meryeme aleyhisselam feyahsiru an absarihim. Meryem oğlu İsa aleyhissalatu vesselam dünyaya iner. Şimdi bu Buhari'de var. Müslim'de var. Kütubi Sitte hadislerin hepsinde var. Efendim. Açıkça var. Bütün sağlam kaynaklarda, Ehl-i Sünnet'in bütün kaynaklarında İsa Aleyhisselam'ın ineceği efendim sabittir. Ehl-i Sünnet inancıdır. İnkar edenler Allah muhafaza etsin, çok büyük bir tehlike dediler. İmam Halusi, cahir ulemadan naklediyorlar. Ümmetin alimleri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 Diyerek inkar ederler. Bu sefer İsa Aleyhisselam'ın ineceği Buhari Müslim'de de var. Dediğin zaman bu sefer Kur'an'da yok. Diye inkar ederler. Halbuki Kur'an'da da var. <gülüyor> kıyamet alametidir İsa diyor Allah Teala. Kıyamete yakın ilmun alemin okumuştur ki kesin kıyamet alametidir. O geldi mi artık doğumu yaklaşmış kadın gibi kıyamet kopmasını beklemektedir. Daha çok ayetler de var.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 delki tabi ve sünneti ve cevabı be ayet okuyorsun susmuyor hadis okuyorsun durmuyorsa onun cevabı diyor cevap vermeyin konuşmayın diyor yani Çünkü bundan tartışmanın bir manası yok Adam inkar ediyor şerifleri inkar ediyor Allah muhafaza buyursun. Biz hadislere imanı Kur'an'a imanla eş tutuyoruz Çünkü Amin billahi ve melaketi,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 O Kur'an'ın tefsirini bize kim yaptı? Muhammed Mustafa yaptı, Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Öbür türlü peygamber elzüm olmazdı zaten Kur'an'ı Allah Kabe'nin damına indirirdi. Hepiniz Arapsınız, Kur'an da Arapçadır, alın okuyun derdi. Venzelleylekedikir, bir sana Kur'anı indirdikse litube yineli, nasıl manuzileyeyim? İnsanlara Allah'ın ne indirdiğini onlara sen açıklayasın diye, Kur'an açıklasın diye demiyor, sen açıklayasın diye.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 ee, Buhari hadisinde ve beynemed deccalu كذلك izbahat Allahu el Mesih ibn Meryem. Kechal durumda kuşatma yaptığında Allah Meryem oğlu İsa'yı aleyhisselam gönderiyor. Fe'nzelu inde minaret el minareti el beyda'i şarqiyye Şan yani Şam'ın doğu tarafında beyaz minarenin yanında iniyor. Bu ve mesela hadis şerif Müslim'dedir.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 İlginç şeyler çıkıyor. Mesela minare Resulullah'ın zamanında yoktu. Var mıydı? He? Yoktu. Ama bu hadiste neden bahsediyor? Beyaz minareden bahsediyor. Hani biz o zaman hatta konuşurken diyorduk ki hani yüksel çıksın diye bilal Habeşi dama yani Yüksekten ezan okunur ama minare yoktu meselesini konuşuyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minarelerin o zaman olacağını o zamandan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 o vaziyette mübareğin suretini tasvir ediyor. Öyle iniyor. Şimdi <gülüyor> İsa Aleyhisselam inerken <feynadi bin el -sehar> Seher vakti nida geliyor. İmsak vakti. Dünyaya ses geliyor. Ya eyüennâs Mâ emni'ûkü men ilel kezzâbil gâbîs. Ey insanlar melun pis yalancı sahtekar deccala karşı çıkmanızın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 duası kabul olan İsa Aleyhisselam işte bu şerefe eriyor. Bunun üzerine vezilu Ayşebnü Meryem Aleyhisselam İsa Aleyhisselam iniyor ve يقول يا معاشر المسلمين يحمدوا ey Müslümanlar. Hamde tesbihe devam edin diye emrediyor. Elhamdülillah, Subhanallah zikirlere devam edin. Çünkü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 Ezan okuyun diyor. Müezzin ezan okuyor. Bütün Yahudi, Hristiyanlar hepsi. Tabii ki İsa Aleyhisselam döneminde tek din kalacak. İslam'dan başka din kalmayacak. Onun için allah Teala ne buyuruyor? Teala Ve min ehlil illa layu'minen nebi kabele mevtih.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 Ehli kitaptan ona inanmayan kalmayacak diyor. Madem de şimdi inanmayan dolu, işe Aleyhisselam hala Ölmedi. Ayeti doğru anla bir defa. Ve yavm kıyameti, zaten kıyamet gününde Yekun aleyhim şehidâ. Ona Allah'ın oğlu diyenler haşa, efendim Allah diyenler haşa, onların aleyhine şahitlik yapacak. Ben mi dedim size bunu diye? Ben size demedim Allah'a ibadet dedim ben onun kuluyum, aciz bir kuluyum diye onları ele verecek yani. İkinci vakti efendim olacak İsa Aleyhisselam orada <gülüyor> bulunacak Emevi camisinde. Fakat orası Şam Mescid-i Aksa'ya daha mesafe var. Sonra sabah namazında nereye gelecek? Mescid-i Aksa'ya gelecek. Namaz kâmet getirilmiş Fer beynema imamuhul Mehdiyu imamları Hazreti Mehdi. Ve kattedmedi Yusaliyi sabah namazını kıldırmak üzere öne geçmiş. Kâmet de getirilmiş Hazreti Mehdi de tam önde İsa aleyhisselam Kudüs'e geliyor. Cemaat var. Ferce al Mehdiyu Kahkara yetkeddi İsa. Hazreti Mehdi ee, mihraptan doğru geri geri çekiliyor. İsa aleyhisselam imam olsun diye ve yukallu ya Allah tekattem namaza niyet etmeyenlerden bazıları diyorlar ki ey Allah'ın peygamberi buyur geç namazı sen kıldır diyorlar fekûl ye tekattem sizin imamınız geçsin diyor fel yusalli o size namaz kıldırsın diyor ve Allah'ın peygamberi Hz. Mehdi konuşmuyor namaza niyetlenmiş Konuşmadığı için fiili olarak geri geri gelerekten siz buyurun demek istiyor. Fakat İsa Aleyhisselam elini Hazreti Mehmet'in iki omuzunun arkasını e, arasına koyaraktan fekula den feinle aleku kiymet. Buyur sen, sen geç diyor kıldır çünkü Kamet senin için getirildi. Sana niyet kâmet getirildi ben hesapta yoktum diyor. Ben şimdi geldim. İşte onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor hadis şerifte.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 Hazreti Mehdi'nin de büyüklüğünü anlayın. Feyıccıli imamım. İmam Hazreti Mehdi sabahı kıldırıyor. Feydan Sarraf namaz bittiği zaman قالa aleyhisselam "İftah." Orada kapısı var. Ben <gülüyor> ziyaret ettim o zaman. Elhamdülillah. Sonra şimdi bana vize <gülüyor> vermiyorlar tabi O zaman o kadar meşhur değildim pek çakmadılar benim ne olduğumu. Öyle bir gittik, gezdik oralar, ziyaretleri yaptık. Bu hapis meselesi bizi biraz ele verdi. Sen Yahudilerin haline konuşuyor musun? Aman tehlike falan. ikinci defa işte biliyorsunuz cemaat hep hazırlandılar, benle gelecekler. Dediler ki bu varsa olmaz. Bunu oraya sokamayız dediler. Ben de hiçbir şey yok albuki Ya yani çocuk korkmaz benden ya. Ama adamlar beni bir şey sanıyor demek gelmesin diyorlar. O zaman nasip oldu gittik. Ee, Sahabe-i kiramları da ziyaret ettik e, şeyin dibinde Mescid-i Aksa'nın orada İsa a.s.'nın gireceği kapı şu anda mevcut. O kapıdan Mescid-i Aksa'nın çok kapılar var. O kapıdan iftah, aç o kapıyı diyor Hazreti Mehdi'ye feftahu. Kapıyı açıyor vera'd-deccal 70.000 Yahudi. Deccal'ın arkasında 70 bin Yahudi duruyor. İsa Aleyhisselam'la karşı karşı. Kullum <gülüm> züseyfin. Hepsi kılıçlı. Böyle. 70 bin Yahudi. Onunla beraber. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam diyor ki İhtaruhu ihda felaf. Ey Müslümanlar! Üç şeyin birini seçin. Yebaizellâhu aleddeccâli ve cunûdî hazâben cesîmâ.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 Şimdi de çok dünyanın en korkak milletidirler zaten de. Fakat arkadan karıştırmayı bilirler yani. Böylece fenzilun Müslümanlar Mescid-i Aksa'dan doğru onların üzerine inişe geçerler. Mescid-i Aksa biraz yüksektedir. Tepededir böyle. Fe tesellatun aleyhim onlara saldırırlar. Bunlar kaçıyorlar. Fe izâ nefara ile iddeccâl Deccal İsa Aleyhisselam'ın öyle bir hali var Fela li kafirin Yecedü min rih nefesihi İlla mat. İsa Aleyhisselam'ın böyle bir şey yapmasına lüzum yok Öyle bir Allah tarafından manevi ta kuvveti var ki Hangi bir dinsiz imansız kafir diyor Nefesinin kokusunu alsa Yaşaması helal değil Hemen ölmesi gerekiyor anında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 Böylece kaçıyor İsa Aleyhisselam ona fe kullu İsa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam diyor ki Sana bir darben var diyor Asla kaçamazsın ey deccal diyor Asla kaçamazsın Ta Miraç gecesi bu konu konuşuldu ikinci kat semada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 Adama diyor ki, yanındaki bir adama diyor ki, ekımız salah. kahmet getir, kahmet getir diyor. Ulan sıkışan kahmet getiriyor ya. Sıkışan Allah demeye başlıyor ya. Allah Allah. Zaten Yahudiler bozguna uğramış. Ve Yahud yehûdü ashabet deccal. Şunları okuduğumuz zaman hani teşbite hata müsell olarak söylüyorum. Geçen de yine anlattım. Filmin sonunu bilenle bilmeyen meselesi.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 Korku filmi bilmem. Söyle seyrediyorlar millet enayi gibi. Ondan sonra da ağlıyor. Öbürü diyor ki ben biliyorum filmin sonunu yani. Ne oldu? Bu sen ağlama diyor. Bu diyor onu tepeleyecek diyor. Sen merak etme diyor falan. Oyna dayanamıyor ki ya şu andaki rolü yani şu andaki durum bu diyor ya. Ya siz diyorsunuz ki yani Müslümanlar çok zor durumda Amerika gavur ortalığı sarmış. Size diyoruz ki bunun sonunu görüyoruz. Allah'ın Resulü bize bildirdi. Biz size duyuruyoruz.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 ellerindedir. İstediklerini aklarlar, istediklerini kararlarlar, istediğini batırırlar, istediğini çıkarırlar. Hep onlar olmasa on Lyons rotori falan, hepsin birbirine bağlı o ipleri, sapları Yahudiye gider. Siz parmaklarını ya görürsüz ya görmezsiniz oyunun. Tabi bu bunların bu gücü Allah Teala imtihan olsun diye bunlara bu imkanları vermiştir. Ama işte önümüzdeki durum bozguna uğradıkları, kaçtıkları zaman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 İllâ kâli hamdallâhi'l-müslim, hâdâ Yahudi Her taş konuşarak dile gelerek, ''Ey Allah'ın Müslüman kulu, burada bir Yahudi var arkamda gizlenmiş, teâle gel çabuk gebert şunu.'' diye hepsinin dile geleceği gün yaklaşıyor. İllâ el gargat. Ancak gargat ağacı, yeni ismini biliyor musunuz onun? Mustafa Hoca var mı onun haberi? Gargat ağacı diye hadislerde geçiyor, şimdiki adını bilmiyorum. Bu ağaç,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 Yahudilerin hadislere imanı ilahiyatçılardan fazladır yani. Hadiste dedi ya o ağaç konuşmayacak o ağacı dikiyorlar bak. Gidip bak orada incelerseniz bunu görürsünüz. Ağacı şekli mekli belli. Onun arkasına gizlenecekler. Nereye gizlenirsen gizler. Böylece İsa aleyhissalatü vesselam <gülüyor> onu tam efendim yaklaştığı zaman ona o hemen ne diyor? Efendim namaz, e, kâhmet getirir deyince korkudan Deccal bu sefer diyor ki Ya yani nebiyyallah, kadu kıymet-i Ey Allah'ın peygamberi namaz namaz, kâhmet geldi diyor, kâhmet Namaz kılacağız Diyor Zâmt enneke rabbul âlemîn Felimentusalli Ey Allah'ın düşmanı Sen alemlerin Rabbi değil miydin diyor Bu namazı kime kılacaksın diyor sen Adam ilahım diyor, alemlerin Rabbi'm diyor ya Ondan sonra da sıkışınca namaza sığınıyor. <gülüyor> ya diyor, bu namazı kimi kılacaksın sen? Sen ilah değil miydin? Feyadribu <gülüyor> bi makraati feektul elindeki bir efendim eee muzrağı, eee harbeyi bir vuruyor ve Deccalı kebertiyor. Zaten hadis-i şeriflerde efendim feiza nazara liddjal zabe kema yezubul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 Bundan dolayıdır ki eee İbn Mace Hazretleri Tanafisi'den işittim diyor. O da Muharibi'den işitti. Bu İbn Mace'nin şehhleri, hadis ravileri. Ruduanul Alimecme'in. Bak dikkat et. Hocavendi sen bize bunları niye anlatıyorsun diyenlere bak kitaptan ne okur? Yembaghi en yud'a hadis yani hadis-i Deccal ile müeddebe hatta yu'alleme's sibyan fil kitab.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 E, Ubeyd ibn Ömer Hazretleri. Buyuruyorum. Hazreti Ömer'in oğlu. Hazreti Ömer'in bir oğlunun adı Abdullah ibn Ömer, bir oğlunun adı Ubeydullah ibn Ömer. Abdullah Ubeydullah. Le ashaben eddeccale Bak bak bak. Şu hadis çok önemli. Bir takım insanlar Deccal'la beraber olacak. Yakulun inna le ashabu ve inna le na'lemu annu Ya biz onu onun yanında geçiniyoruz. Biz onun kafine gavur olduğunu biliyoruz. Lakin yani sabı ya ama kıtlık var, kuraklık var. Bundan başka ekmek veren yok. Ne külümün tahamii ve ne rahimine şecer. O da dedik ya cennet cehennem gibi dağlar yanında geziyor, yemekler, içmekler. Ya biz yeriz içeriz. Hani derler ya bizim millet hani. Töneri yereyi de verme meselesi. Başver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 Yanlış anlaşmalar oluyor, kargaşa kalabalık arasında bazı insanlar itilip kakılabilir. Ben çok üzülüyorum. Yaşlısı olur, bir garibanı olur. E geçen işte böyle bir burada birisi gelmeye kalkıyor. Ya ben senin elini öpeyim. Ya diyorum ben senin elini öpeyim. Mübarek biz, siz Allah için gelin hadisleri dinleyin, ben sizin elinizi öpeyim. Hiç mesele değil. Ama buraya girer çıkarken yani böyle bir kalabalıklara, kargaşalara mahal vermemek için herkes selametle yoluna af olarak çıkıp gideceğiz inşallah. Buna göre hareket edersiniz.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 ve eşhedü enne Muhammeden amduhu ve resulü şu saatte hediyemizi ile eyle yarım kabrini nureyle makam cennet eyle anneannemiz de yanında o da çok saliha bir hanımmış ben yetişemedim fakat anlatırlar bütün dillere destan takva sahibi bir hanım onlar ona bir şehadet buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden amduhu ve resulü hediyemizi ulaştır ya Rabbi kabirlerini nureyle makamlar cennet Derecelerine aleyle. Burada cemaat oturuyorsunuz. Sizin de geçmişleriniz var. Kabirlerde yazıyorlar. Hediye bekliyorlar. Bütün müminin müminat ruhuna bir hediye buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ennem hamdü ve resulü. Şehadetlerimizi ihsal eyle ya Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Bir kul bir sadaka bir hayır yaparken diyor hadis-i şerif. Yetmiş şeytanın böyle iki çenesini zorlan açmadan bir sadaka bir kuruş veremez diyor. O verirken demek 70 şeytandan yani galip geliyorsunuz inşallah. Allah şeytanı mağlup eylesin. Amin. Amin. Sizlere cömertlik ihsan eylesin. Amin. Amin. Şimdi hepimiz günahkarız. Eee kulluğub Hepiniz hatakarsınız. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve hayrul gattaainet tevvabun. Günahkarların en hayırlıları çok tevbe edenlerdir. Onun için yağmur duasından önce istiğfar emrediliyor. اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اُنَّهُ كَانَ Rabbinizden af isteyin, o çok affedicidir. Yursilis السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ بِدِرَارًا Size bol yağmurlar gönderir. Demek ki af isteyin, tevbe edin günahlarınızdan. İstiğfar edenler hürmetine, etmeyenlere de gönderir Allah. Ya herkes istifade eder.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 ben çok affederim buyurdun ya Rabbi. Biz de senden affı ve istiyoruz. Cemi hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah el azimel la ilahe illahü el hayy el kayyumu ve tebule. Evet. Cemi hatalarımızdan estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah el azimel la ilahe illahü el hayy el kayyumu ve tebule. Cemi'i katalarımızdan estegfirullah, estegfirullah, estegfirullah, el-azîm el-lezi ilâ ilâhe el-hayyye el, la -il el, -el ve etûb-u ileyh. Amin. Amin. Sübhane rabbiyel aliyil Al el-hamdülillâhi rabbil-âlemîn, ve-salâtu ve-salâmu alâ seyyidil-murselîn, Muhammed-i ve-alâni ve-sahbî-i ecmaîn. Evvela cennet isteyelim.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 Onun için ya Rabbi senden istiyoruz. Amin. Allahümme cennet. Amin. cennet. cennet. Ma Ma Amin. Yağmur duası tabii efendi duası, kitaplarda geçen dua efendim. Arapça olarak yapıyoruz. Amin. Allahum mesqina ghaythan muhitha Hani amri amri'a. Amin. Ghadaqan ajilan ghayra ra'ith. Mujallilan sahhan da'ima. Amin. Amin. Amin. Allahum mesqina muhitha Hani amri amri'a. Amin. Amin. Ghadaqan ajilan ghayra ra'ith. Amin. Mujallilan sahhan tabaqan da'ima. Allah mescun al Geythen muhitha, hani muriyem muriya, qadqa gaajlan, ghrar raithin, mujalllan, sapan, tabqa daima. Amin Allah mescun al Geyth, ve la tejgeln al Qanitin. Allah mescun al Geyth, ve Ya arham rahimin, ya arham rahimin, ya rahimin. Ya Rabbi bu kadar kulların, uzaktan yakından geldiler. Sırf Rasulünün hadislerini sallallahu aleyhi ve sellem, senin ilimlerini dinlemek için geldiler. Başka bir dertleri yok ya Rabbi. Senin rızan için geldiler. Burada dua ediyoruz. Hepimiz birlikte bizi birbirine bağışla ya Rabbi. Hepimizi sevgili Efendi Hazretlerimize bağışla ya Rabbi. Hepimizi Habibi Edim'in Muhammed Mustafa'na bağışla ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sevgili efendi hazretlerimizin en büyük kerametlerinden birisi yağmur duası ettiği zaman mutlaka yağdırırdın ya Rabbi Amin. efendi hazretlerimiz aramızdadır ya Rabbi Amin. onun bereketiyle onun himmetiyle onun dualarıyla tevessül ediyoruz sana onun dualarını aracı ediyoruz ya Rabbel Alemin o mübarek dostların hürmetine ya Rabbi Amin. onu sevenler hürmetine ya Rabbi Amin. onun dualarına bizim dualarda ilhak ederek ya Rabbel Alemin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 Ee, ya Rabbel Alemin sen bizi mağfiret eyle. Amin. Lütfeyle merhamet eyle. Buradan dağılmadan anadan doğmuş gibi tertemiz temizleyeyim. Peşinde vaat ettiğin size bol yağmurlar gönderir. Vaadini ifa eyle ya Sen sözünü bozmazsın ya Rabbi. Amin. Biz sözümüzde duramadık ama sen sözünü bozmazsın ya Rabbi. Amin. Sen fazl-ı kereminle kabul etmeye layıksın ya Rab. Biz kabul olunmaya layık değilsek de fazl-ı kereminle kabul etmeye sen layıksın ya Rab. Bize yakışanı bize yapma ya Rabbi. Sen sana yakışanı bize yap ya Rabbel alemin. Bu cemaate maddi manevi hepimizin işine gücüne darına yetiş ya Rabbi. Hepimize bolluk bereket ihsan eyle. Ailelerimizi yâre ile itaat gâlin. Yani. Yavrularımızı kız erkek salihin ile hak ile bizden yetişecek ne nesillerin hiçbirini ya Rabbi deccala inananlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Hepsini İslam'da sebat edenlerden Amin. eyle. Amin. Bir zerremizi kafir, facir, münavık, fasık halk eyleme. Amin. Bizden bir zerre cehenneme nasip eyleme. Amin. Ey Allah'ım sen bizden yetişeceklerden eğer deccala inanacak olan varsa o noktada neslimizi kes ya Rabbel alemi. alemin. Ya Rabbi âlemin ve ya gayr-ı ve ya hayr-ı Maddi manevi ne borcu olan, ne derdi olan, ne hastalığı olan varsa, şu bereket cuma gecesi hürmetine, şu cemaatin hepimizin hayırlı muratlarımıza nail eyle. <gülüyor> Umduklarımıza nail, emineyle, <korktuklarımıza> emin eyle. <gülüyor> Amin dileyenlerin her cehhimden azat eyle. Amcalar olan hatmi şerifleri, Yasin şeriflerinin nafile tahnieleri sahiplerinden fazla ı kereminle kabul karin eyle, karine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 Silçileyim meşayhımızın Hüseyin Şeyh'imiz İmam-ı Rabbani İmam Masum Beydül Ahrar Şahın Akşı Ben attar Muhammed Halid Ziyavudin Hac-ı Abdullah'ın Mekki Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Halil Nurullah ve Ali Zah-ı Bezzez Efendi Hüseyin Kutu Efendi Şerif Kutu Efendi Ahmet ve Nâcihü'l-Hâcih'hûnâ Şeyh'ûnâ ruhuruy'nâ adînâ elillâhîl-Hâcih'ûnâ Ali'ül ve şair ve şakhızın ve şair turuk aleyenim ve şair ve analarımızdan, babalarımızdan, ağabey ve ecdad ekribat teallukatımızdan, komşu ve yaranlarımızdan ithaldeğer ve kaderlerin ervahine Amen. ve bu cemaatin geçmişlerinden müminin münaidine ervahine ve kafeli iman ervahine, hasraten geçen sene bu gecede rahmetine ısmarladığımız kıymetli dedemiz Cahituncer efendinin ve eke, e, eşinin, e, anneannemizin ruhuna hediye eyledik şu anda isal eyle ya Rabbi, ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi. Amin ya Bizlere de böyle hediyeler arkadan okunmak nasip eyle. Kıyamete kadar ya Rabbel Alemin ocaklarımızı Kur'an ve sünnet ocağı üzere ipka eyle ya Rabbi. Amin. Bu hürmeti Daha ve Yasin. Selamun alel mürseline ve lehamdülillahi Rabbil Alemin. La şerefin nebiyin Muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve selleme ve alihi ve sahibin meşahine. Halidim Zeyd Ebi Eyyub el-Hansari ve lehamdülillahi Rabbil Alemin. Cemiyet sahibi Resulü'l-Han medfuni fi civan Fatih Sultan, Yavuz Sultan, Kanun Sultan ve Jamiyyet Sallehü Aleyhisselam ve La Malik